Elhamdülillahi Rabbil رب ve salatu ve على ala محمد Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yesirli emri vahlül uqdeten billisani yefkahu qavli. Rabbi zidni ilme ve fahme ve elhaqni salihin. kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu. Allah gecenizi hayırlı kılsın. Bugün inşallah Teala sizlere Gaşiye Suresinin 17. ayetinden sonuna kadar maal olarak ve biraz da tefsir olarak aktarmaya gayret sarf edeceğim. Allah sizlere de bizlere de Muhafak eylesin. Bugün 18 Şubat 2012 Cumartesi ve inşallah bizler sizlerle birlikte Allah'ın ayetlerini tedarüs ve tefekkür etmek üzere bir arada bulunuyoruz. Allah cümlemizi muvaffak eylesin, niyetlerimizi salih kılsın, amellerimizi makbul eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen iki haftadan beri Gâşiye Suresi ile beraberiz. Gâşiye Suresi'nden ayetler okuyoruz ve tefsir ve meal yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah Gaşiye Suresi'nin ilk ayetlerinde, Gâşiye'nin ne olduğu ile ilgili açıklamalar yapıyor. Gâşiye ile ilgili e, haller, sıfatlar e, or e, onları açıklamaya çalışıyor. Daha sonra cennet ehlinin efsafını, o günkü kıyamet günündeki hallerini anlatıyor. Ardından da İnsanları yeniden düşünmeye tefekkür ediyor. İşte çok basit ifadeler ile her insanın anlayabileceği bir açıklıkla bir beyan ile misallendirerek Allahu Teala insanları akletmeye düşünmeye davet ediyor. 17. ayet-i kerimede اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِبِل۪ي كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmıyorlar mı o insanlar deveye? Deve nasıl yaratılmış? Deve nasıl bir mahluk? Devenin sahip olduğu yaratılış özellikleri neler? Deveye bakarak Allah'ın varlığına, birliğine onlar bu şekilde ulaşabilirler mi, ulaşamazlar mı? Elbette ki sadece Allah'ın mahluklarından bir mahluka bakarak Allah'ın azametini anlamak mümkündür. Bir güle bakarak Allah'ın azametini an anlamak mümkündür. Bir hayvana, bir kuşa, bir dağa, bir göğe bakmak suretiyle Allah'ın azametini, varlığını, birliğini anlamak mümkündür. Ve Allahu Teala özellikle Arapların iç içe yaşamış olduğu deveyi burada örnek veriyor. Deve ki Arapların hayatında olmazsa olmaz bir parça. Deve ki belki Arapların İnsanlardan daha çok e, bu hayvanla birliktelikleri söz konusu. İnsanlardan daha çok deve ile haşır neşir olmak, uğraşmak, onların terbiyelenmesi, onların beslenmesi, onların sağlması veya onların çoğaltılması ve onların hizmetiyle ilgili sorunlarla vakitlerini harcıyorlar, onlarla meşgul oluyorlar. Ve Allahu Teala onlara en yakın hayvan olan deveyle onlara bir örnek veriyor. Efele yanzuruna ila'l ibli keyfe hulıkat Onlar deveye bakmazlar mı? Deve nasıl yaratılmış? Değerli kardeşlerim bu konuyu yine İbn Kesir'in tefsirinden an anlamaya, anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Konuyla ilgili tabii ki İbn Kesir e, birçok malumatlar vermekte, hadis şerifler ivalet etmekte, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinden ayetlerle konuyu anlatmaya, tefsir etmeye çalışmakta. Biz de onun buradaki açıklamalarından bazılarını sizlere aktarmak suretiyle ayet kelimeyi ve diğer ayet kelimeleri biraz daha e, anlamaya gayret sarf edeceğiz inşallah Bakınız ne diyor İbni Kesir? Fe inna ha khalqun âjibun ve terkibu ha garibun. Bu deve ki acayip bir yaratık. Acayip bir mahluk. Ve onun terkibi, nitelikleri, yaratılış özellikleri çok garip. Fe innaha fi gayetil Öyle bir yaratık ki gerçekten çok güçlü bir şekilde yaratılmış. O şiddet aynı zamanda şer türlü zorluklara katlanabilecek bir şekilde yaratılmış. وَهِيَ مَعَ ذَٰلِكَ تَل۪ينُ لِلْحَمْلِ اَلْثَقِيلُ İşte bu hayvan böyle büyük, kuvvetli, şiddetli bir nitelikte yaratılmasına rağmen o hayvan üzerine yük vurdurabiliyor. İnsanları sırtına alıp onları Uzun mesafeler taşıyabiliyor ve her türlü sırtına vurulan yüke tahammül edebiliyor. Yine tabi ki i̇bn Kesir e, burada devam ediyor bu hayvanın özellikleriyle ilgili e, sözlerine. Hepsini aktarmamız mümkün değil. Atlayarak geçelim. Diyor ki O yentefi'u ve berha insanlar onun tüylerinden faydalanırlar. Hoyeshrubu labanaha onun sütünden içerler. Ve nebahu bidhalika. Ve nebahu bidhalika. Liann el arab ghaliba dawabuhum kanat el ibl. Allahu teala dikkatlerini Arapların dikkatlerini deveye çekmiştir. Çünkü onların en çok kullandıkları binek hayvanı devedir. وَكَانَا el Qadi, Kadı Şureyh يَقُولُ اُخْرُجُوا بِنَا حَتَّى نَنْظُرَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Talebelerine bu ayeti anlatırken Kadı Şureyh derdi ki Haydi beraber çıkalım. Ey talebeler, ey ilim halkasına katılanlar Hep beraber çıkalım. Bakalım hep beraber bu eee Allahu Teala'nın davetine yönelik olarak gidelim deveye bakalım. Bu deve nasıl yaratılmış? Bizzat dünya gözüyle biz de müşahede edelim, inceleyelim, araştıralım. Allahu Teala'nın e, bu davetine icabet edelim. Allahu Teala onlar bakmıyorlar mı deveye? Nasıl yaratıldı diyor? Hadi biz de hemen gidelim bakalım devenin nasıl yaratıldığına ee, bir bakalım ve Allahu Teala'nın bu ayet-i kerimede anlatmak istediği sırları bizzat deney yoluyla, gözlemleme yoluyla anlayalım. İşte burada da e, Kadı Şurey gibi büyük bir alimin e, talebelerine hadi hep beraber çıkalım bakalım demesi e, gerçekten eğitimde bir metot olarak güzel bir metot. E, Haydi hep beraber gidelim bakalım demesi. Hem Allah'ın bu davetine icabet olarak güzel hem talebelerin ilim halkasına katılanların bizzat gözleriyle müşahede ederek gözleme dayanan ve or bizzat orada bu hayvanı incelemek suretiyle e, ayette anlatılan bu hayvanın özelliklerini anlamak ve bu özelliklerden yola çıkarak Allah'ın azametinin büyüklüğünü anlamak e, suretiyle. Ee, güzel bir neticeye ulaşma metodu. Gerçekten enteresan bir metot. Bugün de kullanılmalıdır. Ama bugün maalesef e, hoca efendiler e, bu tür metotları basite alıyorlar. Ya yani ne gerek var? Deve. Herkesin görmüş olduğu bir hayvan. İşte hadi deve diyelim geçelim diyorlar. Halbuki Kadı Şireh gibi büyük bir alim aynı şeyi söylemiyor. Ve ayeti okur okumaz şimdi gidelim Deveye bakalım. Allah bu deveyi nasıl yaratmış diyor ve talebeleriyle birlikte deveyi incelemeye gidiyorlar. Sonra ve ile sema'i keyfe rufiat ayet kelimenin ayet kelimenin içerisinde ne diyor? Ve ile sema'i keyfe rufiat. E fe la yanzuruna ila al keyfe hulqat. Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratıldı? Ve ile sema'i keyfe rufiat. Ve göğe bakmazlar mı? Nasıl Yükseltilmiş bir tavan halinde, onları koruyan bir tavan haline gelmiş. Ve Kadı Şirih diyor ki... Haydi gidelim, dışarı çıkalım, bakalım bu gök nasıl yükseltilmiş. Gözleme dayanan bir anlatım şekli. Güzel bir metot. Talebelerine göğü anlatacak, talebelerine deveyi anlatacak. Ve e, bizzat e, olayı gerçek mahallinde büyük bir gerçeklikle çıplak bir gözle sağlam bir Fıtri yapı ve zeka ile anlamak anlatmak metodunu uyguluyor ve gerçekten bu da bugün bize örnek olması gereken bir metot Ey keyfe Rafa ahlahu azzze Celil dı da raf al-azim. Hadi gelin bakalım diyor kadışüey bu ee, göğü Allah yere bitişik iken nasıl yukarı doğru kaldırmış nasıl böyle azim bir şekilde büyük bir şekilde e, ilginç enteresan e, aklın sırrın eremeyeceği bir şekilde göğü kaldırmış bir tavan haline bir korunak haline e, insanları korumak için bir korunak yapmış hadi gidelim hep beraber bakalım diyor ardından tabii ki talebelerle birlikte gözleme dayanan bir inceleme içerisinde oluyorlar. Şimdi başka ayetlerle de İbn Kesir bu ayeti tefsir etmeye gayret etmiş. Efelem yanzuru ila's-sema'i fawquhum keyfe banaynaha ve zeyaynaha ve ma laha min furuj ve ila'l-cibali nusibet. Ha bu ayeti geçmeden önce bu ayeti hemen bakalım. Efelem yanzuru ile sema. Onlar semaya bakmazlar mı? Faukahum <gülüyor> onların üstlerinde. Keyfe <gülüyor> beneyناها? Biz onu nasıl bina ettik? Bakmazlar mı? Akletmezler mi? Düşünmezler mi? Ve <gülüyor> zeyyenaha. Biz onu nasıl da süsledik yıldızlarla. Nasıl gezegenlerle nasıl süsledik? furuj. <gülüyor> Onda bir eksiklik, bir çatlaklık, bir patlaklık, bir aralık bir noksanlık görebilirler mi? Asla onun böyle bir eksikliği yoktur ki görsünler. Burada da bu ayet kelimesi eee Karşıya suresinin 17. ayet kelimesine bir tefsir olarak nakletmiş İbn Kesir. Diğer ayete geçelim. O ilel cibal keyfe nusibet. Allah Teala diyor ki ya Muhammed bakmazlar mı o insanlar şu dağlara? Key nasıl o bu dağlar sabitlenmiş? Nasıl bu dağlar bir e, direk gibi, bir direk gibi yeryüzüne çakılmış? Nasıl da yükseltilmiş bu dağlar? Bakmazlar mı? İbni Kesir diyor ki: "Ey cealet, mensube, فإنها tabite. Bakmazlar mı? Nasıl dikilmiş bu dağlar ve nasıl sabitlenmiş fe inna sabita sabita bu dağlar sabittir rasiyetun li elle temida al bi ahliha yeryüzü halkı dünya halkı içindekilerle birlikte sarsılmasınlar sarsılmasınlar diye e, Allahu Teala bu dağları dikmiştir diyor. Şimdi gerçekten de İlmi araştırmalar onu gösteriyor. Eğer dağlar olmasaydı insanlar yaşayamazlardı. İnsanlar daima sarsıntı içinde olurlardı. Ve unutulmamalıdır ki ilmi araştırmalar dağların sabitlenmesi, dikilmesinin yeryüzünü sabitleyen ve yaşanır bir e, hale sokan önemli bir gereklilik olduğunu e, bugün izah etmeye çalışıyorlar Yüce Rabbimiz de zaten yıllar önce bu gerçekleri, bu ayet-i kerimelerde bizlere aktardı. وَجَعَلَ ف۪يهَا مَا جَعَلَ مِنَ الْمَنَافِعِ maadin. <وَالْمَعَادٍ> Yine Allah o dağla, dağlarda insanlar için faydalı olan her şeyi yarattı. Maden olsun, onun yeşil örtüsü olsun, ağacı olsun ve diğer nehirleri vesaire, su kaynakları olsun hepsini dağların içerisinde bir hazine gibi saklamış ve insanların faydasına sunmuştur Allahu Teala. O ilel ardı keyfe sutihat. Bakmazlar mı o insanlar? Nasıl bu yeryüzü sele serpe serilmiş, önlerinde dümdüz serilmiş. Bakmazlar mı ey keyfe besatat ve mudde ve muhidat. Bakmazlar mı? Nasıl sele serpest serilmiş ve nasıl da uzatılmış önlerinde ve nasıl da onların yaşayabilecekleri, rızıklanabilecekleri, ziraat yapabilecekleri, gezip tozacakları bir yer haline gelmiş. Fenebha al-badui, ala al-istidlal, bima yushahiduhu bi bi bi girehi ladi, hu al alayhi. والسماء التي فوق رأسه والجبل الذي تجاهه, تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف وإنه الإله الذي لا يستحق bu şekilde devam ediyor açıklamalar, İbn-i Kesir'in açıklamaları. Ama özet olarak söyleyelim. allah Teala Arapları, insanları bu yaratmış olduğu bu doğal çevreye, yaratıklara, tabiata, dağlara, göğe, hayvanlara bakmak suretiyle insanların tevhidi inanca ulaşmalarını arzu ediyor, istiyor. Ve bu şekilde onun ne büyük bir yaratıcı olduğunu, kendisinin ne büyük bir razık olduğunu, rızıklandırıcı olduğunu, mürebbi ve terbiyeci olduğunu, tek bir ilah olup, ibadeti sadece kendisinin hak ettiği, asla kendisine ortak kılmayan, kendisine ortak koşulmasının mümkün olmadığı bir ilah olduğunu bu şekilde Anlatmaya e, gayret sarf etmiştir Cenabı Allah. Yine bu konuyla ilgili burada bazı hadisler de var. Bir tanesini aktaralım. Bu hadislerde, bu okuyacağımız hadiste özellikle e, şöyle diyor. Tabi. أقسم الضمام في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان ابن المغيرة وعن ثابت عن أنس قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل شمد Hadisin senedini tercüme etmeye gerek yok. Hadisin senedini, devamının metnini tercüme edelim. Enes radıyallahu anhu diyor ki, eee fekunna fekana yu'jibuna en yici'a errecul min ehli el çölden akıllı bir bedevinin akıl, akıllı bir bedevinin akıl sahibi bir bedevinin yanımıza gelip de peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem yanımızdayken yanımıza gelip de e, bir şeyler sorması feyeseluhu peygamberimize bir şeyler sorması dinle ilgili bir şeyler sorması bizim çok hoşumuza giderdi diyor. Ona nahnu nesma'u fece ve nahnu nesma'u biz de dinlerdik bir bedevi çölden gelip peygamberimize bir şey sorduğunda biz hoşumuza giderdi ilgiyle dinlerdik feca erculun min ahlil badeye bir gün çölde yaşayan bir bedevi Arap geldi fekale ya muhammed dedi ki ey muhammed innehu atana rasuluk muhakkak ki senin bir elçin yanımıza geldi fezaam lana annaka tazmu anna allaha ersalek bize öyle bir iddiada bulundu ki, güya sen iddia ediyormuşsun, seni Allah göndermiş, sen Allah'ın Resulü ve elçisiymişsin, böyle bir iddiada bulundu. Ne dersin? Kale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, Allah'ın Resulü şöyle cevap verdi, sadaka, doğru söyledi. Bedevi devam etti, kale dedi ki, Femen halakassemâ. Semayı kim yarattı ya Muhammed? Kale, dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah, Allah yarattı. Bedevi devam etti. Kale, dedi ki, Femen halakal arz. Yeryüzünü kim yarattı ya Muhammed? Allah'ın Resulü dedi ki, Kale, Allah, Kale, Femen nasabı hadihil cibel Şu dağları kim dikti ya Muhammed? Ve ceale fiha ma ceal bu dağlarda görmüş olduğumuz her şeyi o dağlarda var eden kimdir ya Muhammed? Kale dedi ki, Allah. Allah'tır. Kale dedi ki, Bedevi dedi ki, فَبِلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ اَا اللّٰهُ اَرْسَلَكِ Bu dağları, taşları, yeri, yaratan Allah'ın adıyla sana soruyorum ya Muhammed seni Allah mı gönderdi? Kale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevaben dedi ki naam evet beni Allah gönderdi. Kale Bedevi dedi ki ve za'ame Resulüke enne aleyna khamsu salavat fi yevmina ve leyletina senin göndermiş olduğun elçi öyle bir iddiada bulundu ki gecemizde ve gündüzümüzde olmak üzere beş vakit namaz kılmamız gerekiyormuş. Beş vakit namaz kılmamız farzmış Müslüman olana. Kale dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka. Doğru söyledi. Kale Bedevi dedi ki dedi ki fe billezi Allah'u emarake da seni gönderen, gönderenin adıyla sana soruyorum, onun ona yemin ederek sana soruyorum, Allah mı seni gönderdi bu emirleri bize aktarmanı, Allah mı senden istedi yoksa sen mi söyledin, Allah mı istedi beş vakit namaz kılmamızı yoksa sen mi emrediyorsun bunu diye sordu. Kala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: ne? Allah bunu emretti. Allah'ın emirlerini ben aktardım." Kala dedi ki Bedevi: "Ve za'ama ke enne aleyna zekatun fi amwalina. Senin resulün mallarımızdan zekat vermemizi de söyledi." Kala: "Sadaka." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Evet, doğru söyledi." قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا seni gönderen Allah'ın adıyla sana soruyorum Allah mı sana bunları emretti? قال <gülüyor> نعم dedi ki evet. قال dedi ki bedevi ve zâ'me rasûluk enne aleynâ haccun hac beyt yine o Resulün iddia etti ki bizim hac yapmamız lazımmış. Hac yapmamız üzerimize farz, e, farzmış. Men istata sebiyle gücü yeten, oraya yol bulan herkesin ömürde bir defa hac yapması lazımmış. Kale dedi ki sadaka evet doğru söylemiş. Kale thümme velle dedi ki Enes daha sonra bu kişi, bu bedevi, al gitti, çekti gitti, yani döndü gitti. فقال وَالَّذ۪ي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَز۪يدُ عَلَيْهِنَّ ve وَلَا أَنْقُسُ مِنْهُنَّ شَيْئًا Gider ayak, şunu söyledi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, bu bedevi, seni hak üzere, gönderen. Allah'ın adına yemin ederim ki la ezidu alayhi ne şey Bu anlatılanların üzerine bir şey eklemem. Yani bu anlatılanlar, bu farzlar neyse onları yaparım, gerisini yapmam. Ve la anqusu minhu ne şey Yine bu anlattığın şeylerden de bir şey eksik bırakmam. Feqala Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İn sadaka le el cenneh. Eğer sözünde durursa, eğer bu dediğini yaparsa, hiç şüphesiz ki bu kişi cennete girecektir. Demek ki değerli kardeşlerim, şirk koşmadan, ihlas ile Allah'ın Burada geçen emirlerini yani İslam'ın şartlarını yerine getiren bir Müslüman eğer şık koşmuyorsa, eğer helak edici günahlardan da uzak duruyorsa cennete girecektir. Bu hadis-i şerifte bunun müjdesini burada görmüş bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerif daha var onu da aktaralım inşallah teala. An-i An Ömer hadisinin senedini okumadım. Atladım değerli kardeşlerim. An-i An Ömer İbni Ömer yani Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Dinar An-i İbni Ömer Abdullah İbni e, Dinar'ın İbni Ömer'den rivayetiyle Kale dedi ki Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kethiran ma kana yuhaddithu An etin filcahiliye. Şimdi bu hadisi okuyup okumamakta tereddüt ettim çünkü bu hadisin bazıları tarafından yanlış anlaşılacağını düşünüyorum. Özellikle hayatında birçok şirki, inanç, davranış, hareket olan insanlar putu hadislerle çok böyle amel etmek isterler ama bu tabii yanlış anlayarak amel etmek isterler. Ee, hadis, baştan söyleyeyim zayıf bir hadis. Ama yine de aktarmamız lazım. Ee, i̇bn Kesir'de Raşiye Suresi'nin e, bu ayetlerini açıklarken nakletmiş İbn-i Kesir. Biz de nakledelim. Diyor ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ketîram mâ kâne yuhadditu an imraetin fil câhiliyeh. Cahiliye döneminde, Arap Cahiliye döneminde yaşamış olan bir kadından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çok bahsederdi. Birçok defa bahsetmişti. Ala ra'si el ma ibn sagir. Bu kadın bir dağın doruğunda küçük oğluyla birlikte yaşardı. Lehha evet kendisinin bir oğlu vardı. Ter'a ghanamen oğluyla birlikte bu kadın koyun güderdi. Fekale leha ibnuha e, oğlu ona dedi ki ya umma, men halakak, men halagaki seni kim yarattı ya anneciğim seni kim yarattı? Galet, Allah Allah yarattı ey oğlum Kâle Femen halaka ebi babamı kim yarattı? galet, e, Allah Allah yarattı dedi annesi Kâle Femen halakani? Beni kim yarattı? Galet Allah. Dedi ki seni de Allah yarattı. Qale femen halaka's sema? Dünya gökyüzünü kim yarattı ya anne? Galet Allah. Dedi ki Allah yarattı. Qale femen halaka'l ard? Yeri kim yarattı anne? Galet Allah. Allah yarattı. Qale femen halaka'l jebel Dağı kim yarattı anne? Galet Allah. Allah yarattı. Qale femen halaka hadihi'l ganam? Şu koyunları kim yarattı ya anne? Kâlet Allah. Dedi ki Allah yarattı. Kâle inni leesma'u lillâhi şe'nâ. Ve elgâ min al cebel feteqabdâ. Şimdi bu kısmı tercüme edeceğiz ama yanlış anlaşılmasın. Hadis dediğim gibi zayıf bir hadis-i şerif. Bu burada zayıf olduğuyla ilgili nas düşülmüştür. Fakat yanlış anlaşılmasın. Zayıf olmakla birlikte Şöyle bir kenarda dursun. Ee, bu sözün en son sorunun ardından kadın dedi ki: İnni la esmau lillahi şa'na. Ben Allah'ın ne kadar büyük ve yüce olduğunu daima duyuyorum ve şimdi de bunu çok büyük bir şekilde hissediyorum. Ve alqa bunu der demez ve alqa nefsahu min el cebal ve kendisini bunu der demez dağdan aşağı attı. Fete kattı'a paramparça oldu. Şimdi e, bu, bu nedir? Bu tabii ki dediğim gibi Kale İbni Ömer Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kethîran mâ yuhaddithuna hâda. İbni Ömer dedi ki işte bu kıssayı peygamber birçok defa bize anlattı ve gerçekten bunu devamlı anlatırdı diyor. Şimdi değerli kardeşlerim e, burada bir intihar söz konusu. Yani intihar e, nedir? Kadın e, şevke geliyor ve kendisini dağdan aşağı atıyor ve intihar ediyor ve paramparça oluyor. Bu bir intihar. Dinimizde böyle bir şey asla söz konusu değil. E, i̇şte biliyorsunuz bazı insanlar bunu tehditle söyledim. Niye söyledim? Çünkü bazı insanlar ne yapıyor? İşte e, zikrediyorlar e, aşka şevke gelip balkondan e, işte mahfilden kendilerini atıyorlar işte Yerlere atırıp sağa sola yuvarlanıyorlar. Böyle işte kendilerine eziyet ediyorlar. Ee, efendim şiş sokuyorlar. Ateş üzerinde yürümeye çalışıyorlar. Ee, yerlerde sürünüyorlar. Kendilerine eziyet ediyorlar vesaire vesaire Yani vücutlarına vuruyorlar vesaire Bütün bunlar Değerli kardeşlerim dinimizde olmayan şeyler. Şimdi bu hadis-i zaten zayıf söylüyorum tekrar. Bu hadis-i şerif sabit değil yani. Hadis'in e, sıkıntıları var. Bu hadis-i zayıf. Hadisin bu kısmında geçen özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın kendisine aşağı doğru attı paramparça oldu e, dediğinde şunu da yani derdi sahabeye. Yani bu kadın yaptığı doğru değil. Bak e efendim, durup dururken yani kendinden dağdan aşağı atmış, paramparça olmuş. E halbuki dinimizde böyle aşırılıklar yoktur. Hani mutlaka derdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu metinde de bu nasta bu kısımda da anlaşılıyor ki e sanki e intihar etmek e aşka şevke gelip dağdan aşağı atlamak e caizmiş gibi bir e durum meydana Geliyor bu hadis-i şerife bak baktığımız zaman. Halbuki e, bu dinimizin esas hükümleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, sayı hadisleriyle sabittir. Yine ayetlerle e, sabittir ki dinimizde intihar etmek yasaktır. İntihar edenin çok büyük bir günahı vardır. E, bu e, caiz bir durum asla değildir değerli kardeşlerim. Bu hadisin bu kısmı özellikle hadisin zayıf olduğunu zaten göstermiş oluyor. Ama hadisin niye zayıf olduğu ile ilgili... Ee, araştırma yapılabilir. Senetlerinde sıkıntılar var. Burada birkaç alim e, hatta e, birçok alim birçok muhaddis hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Sahih olduğunu söyleyen asla yok. Hasen bile denmiyor kesinlikle. Dolayısıyla bu hadisi ben niye anlattım madem? Madem niye anlattım? Bu niye anlattım? E, çünkü İbni Kesir kitabında bu hadisi bu şekilde nakletmiş ve zayıf olduğunu da bildirmiş ve biz de e, ilme emanete Saygılı olmak, bu hadis e, ayetleri i̇bn Kesir burada e, açıklarken zikretmiş olduğu bu hadisi de sizlere e, zikretmek istedim. İleride olur ki biri çıkar, der ki efendim aşka şevke gelen dağdan atlayabiliyor. Efendim, e, biz de işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde böyle bir vaka geçmiş, onu tasdik etmiş. E, biz de bunu yapıyoruz yani, niye itiraz ediyorsunuz? Evet itiraz etmeyin diyebilirler. O zaman siz ne diyeceksiniz? Aa, burada bu hadis zayıftır. Bütün muhaddisler bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu hadisle amel edilmez. Zaten hadisin e, son kısmında e, İslam'ın e, ana ilkelerine ters bir durum yapılmıştır. Nedir o? O da intihardır. O da vücudun paramparça ol olacağı bir yerden aşağıya insanın kendisini atmasıdır ki ne aklen caizdir, ne de dinen caizdir böyle bir şey yapmak değerli kardeşlerim. Şimdi diğer ayet kelimelerde hızlı hızlı geçelim inşallah Teala e, ardından da e, soru-cevap bölümüne geçeceğiz nasip olursa ve e, inşallah sizlerde sorularınızı e, şu andan itibaren belki kayda geçebilirsiniz e, ekrana yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sorularınızı da cevap vermeye çalışacağız. Evet, yine bu ayet kelimelerin açıklanması başka ayet kelimelerle açıklanması muradıyla İbn Kedir şu ayetleri de burada serdiyor. ediyor kir inne me ante, mudekir lestalehim bir musait diyor. Ee, anlat, insanları hatırlat. ''İnneme ente muzekkir'' ''Sen zaten sadece...'' E, ''Nesin? Hatırlatıcısın.'' ''Leste aleyhim bimusaitir'' ''Sen onların üzerinde bir otorite, bir e, zorbacı, bu işi zorla yapacaksınız'' manasında bir baskıcı, baskı kuran bir insan asla değilsin. Evet... Fainemâ <gülüyor> aleykel başka bir ayet-i kerimede. Fainemâ ve aleyhu ve aleynel hisab. Senin sadece görevin belâğdır, teb beyandır, tebliğ etmektir, anlatmaktır. Ve aleynel hisab bu beyanını kabul edenleri veya etmeyenleri hesaba çekmek bizim görevimizdir ya Muhammed. Ee, yine bir aleyhim bir musayitir. Ee, başka bir ayet-i kerimede sen onların üzerinde bir e, saltanat sahibi, bir sulta, bir baskı, baskıcı, bir zorbacı asla değilsin. Dolayısıyla e, senin görevin anlatmak illaki de e, onların e, iman etmelerini zorla, kılıçla vesaire sağlamak senin görevin değil manasında bir ayeti kerime. Peki, biraz sonra inşallah bir hadis-i şerif var. Onunla bu ayetleri nasıl uyuşturacağız? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar La ilahe illallah Her insanın la ilaha illallah Demesine kadar Allah yolunda cihat etmekle Emrolundum Bu ayetlerle bunları nasıl uyuşturacağız Şimdi bu durumu biraz irdeleyelim İnşallah biraz daha vaktimiz var Çünkü değerli kardeşlerim Bu tür şeyler Karşınıza çıkabilir Öyle şüpheci insanlar var ki Yani hadi bakalım der Ayette böyle söylüyor Hadiste böyle söylüyor yani bunun arası nasıl olacak? Nasıl? Ne demek bu? E, efendim? Aklınızı karıştırmak isteyenler olabilir. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Ayetler ne diyor? Hadisler ne diyor? Arası nasıl bulunacak? Nasıl anlaşılacak? Ayetler ve hadis arasında bir tezat mı var? Haşa böyle bir şey asla olmaz. Dolayısıyla e, o zaman biz nasıl anlayacağız? Nasıl insanlara aktaracağız bu gerçekleri? Bunlarla ilgili ilmimiz olsun diye inşallah biz de burada özet olarak sizlere bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Evet. Yine Les aleyhim bi cebba. Sen onların üzerinde bir cebbar değilsin. Zorlayıcı bir zorba değilsin diyor. Başka bir ayet-i kerimede. Şimdi bakınız. Kale İbni Abbas ve Mücahit ve gayrihime. İbni Abbas ve Mücahit ve diğerleri diyorlar ki Les aleyhim bi E Ey leste sen imanı onların kalbinde yaratacak değilsiniz. Değilsin. les aleyhim bi cebbar'dan kasıt ve yani aleyhim bi müsaitler'dan kasıt fe innema aleykel belâ ve alenihisâb. Bu ayet-i kerimelerden kasıt nedir? Nasıl açıklıyorlar? Bakınız. i̇bn Abbas ve Mücahit diyor ki ve gay gayrısı diyor ki, buradan kasıt sen onların kalbinde imanı yaratacak olan bir e, sorumlu bir görevli, iman yaratacak olan bir mevki, bir makam değilsin. Yani imanı onların kalbinde kim yaratacak? Allah yaratacak. Senin görevin ne? Sadece onları aydınlatmak, onları imana davet etmek, imanın yolunu onlara göstermek. Vakale İbn Zeyd. İbn Zeyd diyor ki: "Lest te billazi tukrihuhum." ala iman. Ee, yine İbn Zeyd diyor ki zorla onları imana davet etmek senin görevin değildir. Senin görevin zorla iman etmeye onları zorlamak, imana onları zorlamak. Kerhen de olsa zorla iman edeceksiniz. İstemeseniz de isteseniz de iman edeceksiniz yoksa e, efendim Cezasını çekersiniz manasında bir zorbacılık, bir zorlayıcılık değildir. Bu ayetlerden anlaşılan böyle bir şey değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevi beyan etmektir. Şimdi devam edelim. Galal <gâle> İmam Ahmed İmam Ahmed diyor ki, Haddetene vakiy vakiy söyle bize. Bahsettiği an Sufyan, an Ebi Az-Zübeyir, an, an Cabir. E, metni, bu şekilde devam ediyor senet. Ama kısa bir senet olduğu için söylemekte fayda var. E, an Veki'i, o da Sufyan'dan. An, e, an Ebi az o da Ebi az An C Cabir, o da Cabir'den. Rivayet ettiğine göre Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sürede: Umirtu en uqatilannase hatta yaqulu la ilahe illa Allah. Şimdi biraz önce bahsetmiş olduğum hadis-i de bu. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde? en İnsanlarla savaşmakla emir olundum. Hatta yekulü la ilahe illallah, ta ki onlar la ilahe illallah, Allah'tan başka hak ilah yoktur diyene kadar. Fe izâ ne zaman ki bunu derseler, la ilahe illallah derseler, asamû minnidimâ'ahum, kanlarını benden, canlarını benden korumuş olurlar. O emvaluhum, mallarını benden korumuş olurlar illâ bihakkihâ, ancak hak ettikleri yerler hariç, yani hak ettikleri Eğer Nedir burada hak ettikleri yer? Mesela bir kişi haksız yere bir insan öldürürse ne vardır? Kısas vardır, öldürülür. İlla bir hakkı eden kastı bu. Yani. وَحِسَابُهُمْ ala Allah Onların hesapları Allah'a kalmıştır. Azze ve Celle. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim. E, hadis devam ediyor. Bitmedi. Hadiste ثُمَّ قَرَأَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Daha sonra okudu. Fezekkir inneme ente muzekkir leste aleyhim bimusayittir. Bu hadisin devamında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti i okuyor. Fezekkir hatırlat inneme ente muzekkir ancak ancak senin görevin hatırlatmaktır. Sen müdekkirsin, hatırlatıcısın. Leste aleyhim bimusayittir. Sen onların üzerinde bir zorbacı bir zorlayıcı بسلطنة ديلس وهكذا رواه المسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما من حديث سفيان ابن سعيد الثوري به وبهذه الزيادة آه, وهذا الحديث مخرج, مخرج في الصحيحين من رواية أبي Al-Huraira, İbni Huraira, بدون ذكر هذه الآية. Ebu هريره جوايتيلا، صحيح مسلم، صحيح بخاري Bu hadis e, rivayet edilmiştir. Fakat bu rivayetlerde şu ayet yoktur diyor. Yani fedekir inme, entemidekir. Les daleihin bir musaitır bölümü yoktur. Şimdi esas konumuza gelelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min görevi e, bu ayetlerde e, ne anlatılıyor? Bu hadiste ne anlatılıyor? Ayetlerde on, diyor ki ayetlerde genel olarak Ya Muhammed senin görevin davet etmektir, hatırlatıcı olmaktır, gerçeği insanlara anlatmaktır, hak yolu insanlara göstermektir. Sen onları zorla iman et, ettirecek değilsin. İmanı onların kalplerinde yaratacak olan sen değilsin, benim. He. Böyle diyor. Peki Allah'ın Resulü ne diyor? Ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakta emrolundum diyor. Arada bir tezat var mı? Görüntüde bir tezat var. Görüntüde bir zıtlık var. Ayetlerle Peygamberimize biçilen rol ve görev ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin algılamış olduğu rol arasında görüntüde görüntüde bir sıkıntı var gibi görünüyor ama öyle değil. Peki nasıl anlayacağız? Nedir bu mesele değerli kardeşlerim? Bakınız, şöylece dikkatlerinizi rica ediyorum. Çok dikkat edin. Çünkü İslam düşmanları karşınıza böyle çelişkili gibi görünen şeylerle çıkabilirler. Ve sizi yanıltabilirler. Cevap veremez durumda olabilirsiniz. O yüzden bilmekte fayda var. Nedir? Ayetler neyi söylüyor? Hadis neyi söylüyor? Ayetleri neyi söylediğini anlattım. Hadisin neyi söylediğini de şöyle kısaca Temas edelim. Hadisin metninde diyor ki: Umir tu an Hatta ya kulula ilaha illallah. İnsanlar la ilaha illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emir olundum. Fıdakalıha, asla mümin değilim ahum. Bunu derseler benden, canlarını korumuş olurlar. Mallı, bu mall mallarını korumuş olurlar illa bir hakkıha, ancak hakkıyla hariç. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلْ Ve o insanların hesabı Allah'a kalmıştır. Şimdi, metin böyle. Manasını da söylemiş olduk. Peki nasıl algılamamız gerekir? Sorun burada. Değerli kardeşlerim, Evet, ayetler fert fert bir insanın veya grup grup, sülale sülale, kavim kavim, e, aşiret aşiret, İnsanların zorla İslam'a sokulmasını emretmiyor. Ve böyle algılamak yanlış. Ve zorla kerhen insanları İslam'a sokmak, kılıç zoruyla İslam'a sokmak caiz değildir. İslam'ın emrettiği bu değildir. Allah'ın emrettiği bu değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada yapacak olduğu, vaat etmiş olduğu cihat şudur. Biliyorsunuz ki Cihat, e, insanları, toplumları, kavimleri, devletleri, milletleri, halkları tağutun baskısı, sömürüsü, e, sultasından kurtarmak için yapılır. Çünkü tağutlar yani din dışı e, otoriteler, şeytani otoriteler, tağutlar. Her zaman hakkın üstünü kapatmaya çalışırlar. İnsanlarla hak arasında engel olmaya çalışırlar. İnsanların nasıl düşünmesi gerektiğini dikte ederler. İnsanların nasıl anlaması gerektiği gerektiğini dikte ederler. İnsanların nasıl giysiler giymelerini dikte ederler. İnsanların nasıl düşünmeleri gerektiğini dikte ederler. Adeta bir insan mühendisliğine soyunurlar. Adeta o insanları sanki onlar yaratıyorlarmış gibi kendilerine bir rol biçerler. İnsanların akıllarını kendilerinin şekillendirmesinin, kendilerinin hakkı olduğunu iddia ederler. ve Dolayısıyla bu şekilde toplum mühendisliğine e, soyunurlar ve insanların hür iradesine, hür düşüncesine prangalar bulmak suretiyle insanları... E, kendileri, kendi hür iradelerinde özgürce e, bırakmayarak ve bırakmamak için ellerinden gelen her türlü gayreti yapmak suretiyle İslam ile, fıtri inanç ile Allah'a olan saygı, sevgi, bağlılık ile e, insanlar arasında büyük engeller koyarlar tağutların görevi budur tağutlar bunu yapar tavutlar imanı engeller tavutlar anlamayı engeller tavutlar fikir özgürlüğünü düşünce özgürlüğünü engellerler taahvutlar gerçekler ile insanlar arasında büyük engeller koymaya gayret ederler taahvutlar Eğer siz imanı seçerseniz sizi hapisle sizi açlıkla, sizi size yapılması gereken bir takım eziyetlerle sizleri tehdit ederek sizi, o niyetten uzaklaştırırlar, tağutlar bunu yapmışlardır ve bunu yapmaktadırlar ve bunu yapacaklardır. İşte cihat niçin vardır? Cihat insanları, hür insanları... Hür olarak düşünmek isteyen, gerçekleri anlamak isteyen, gerçeklerle buluşmak isteyen, hür bir ortamda gerçeklerin fikir taatisini yapabilmek isteyen, soru sormak isteyen, hür bir ortamda cevabını almak isteyen, hür düşüncenin e, ürün, e, ürünlerini görmek isteyen, hür iradesini tatmak isteyen, hür iradesiyle yaşamak isteyen ve bir seçim yapmak isteyen insanları, İnsanlara o ortamı oluşturmak için cihat farz kılınmıştır. Yoksa cihat e, ya iman edersin ya da boynu vururum, öldürürüm seni manasında değildir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de kastı budur. Yani ne diyor? Eğer otoriteler, şeytani otoriteler, yönetimler, iktidarlar, şeytani iktidarlar, Allah düşmanı iktidarlar. Ee, İslam düşmanı, din düşmanı iktidarlar, güçler. Ee, eğer insanların beyinlerine prangalar vuruyorsalar, insanları bir takım zoraki bir takım eğitim yuvalarında şöyle düşünmek zorundasınız, böyle algılamak zorundasınız, bu gerçekler böyledir, bunlar yalandır, bunlar doğrudur diye e, insanları yanlış bir yöne doğru yönlendiriyorsalar, yanlış bir eğitimle eğitiyorsalar ve gerçeklerle buluştuklarında aman onu okuma, şu kitabı okuma, Kur'an okumak yasak, şu yasak, bu yasak, gerçeklerle tanışmak yasak, şu hadisi okuma, peygamber şudur budur, o onu geç, efendim o çölbede bizdir haşa gibi bir takım iftiralarla insanları haktan uzaklaştırıyorsalar Akı kara gösterme çabası içerisine giriyorsalar işte orada cihat vardır. Orada Müslümanlara cihat farzdır. Ve orada Müslümanlar cihat etmek suretiyle o masum insanları o beyinlerine düşüncelerine prangalar vurulan çocukları esir alınan adeta o insanları o esaretten kurtarmak için cihat vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu cihat budur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu cihada gönderdiğinde hiçbir masum insana dokunmayın. Evlerinde oturan insanlara dokunmayın. Kadınlara dokunmayın. Su kuyularına dokunmayın. Ağaçları kesmeyin. Yeşilliklere zarar vermeyin. Hasada zarar vermeyin. İnsanlara zarar vermeyin. Ancak ancak Sizinle savaşanlar olursa onlarla savaşın şeklinde tavsiyelerde emirlerde bulunmuştur. Bu da bize şunu gösteriyor ki İslam'ın kastı çoluk çocuk kadın erkek efendim bunlar iman etmediler bunların boynunu vuralım değil. Bizzat, bizzat o tertemiz o masum e, halkı tağutların baskıcı rejimlerinden kurtarmak hür bir ortama onları rahat, huzurlu bir ortamda rahat ve huzurlu bir şekilde gerçeklerle tanışmasını sağlamak o fırsatları onlara takdim etmek bir rica edasıyla, bir sevgi, bir aşk edasıyla onların yanına gelip işte Allah'ın kelamı, değerli kardeşim işte Allah'ın Kur'an'ı işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri, sünnetleri Tavsiyeleri, emirleri, nehiileri, bunlar işte mutluluk yolu bu. İşte kasvet yolu, kasabet yolu, şekavet yolu, cehennem yolu bu. Cennetin yolu bu. Denebilmesi için rahat bir, huzurlu bir ortamın oluşturulması için cihat vardır. Ve cihat hep bunun için yapılmıştır. Bu hadislerde de bu anlaşılmaktadır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde insanlara, mücahitlere İslam ordusuna sivil vatandaşlara zarar vermeyin, mala, mülke, hasada, zirate, yeşilliklere zarar vermeyin, sulara zarar vermeyin, insanlara, masum insanlara, evinde olan insanlara zarar vermeyin derken, işte bu hadisi böyle anlamamız gerektiğini bize işaret buyurmuştur. Bu, bu konuda çok dikkatli olalım. Cihad niçin vardır, niçin yapılmıştır, cihadı nasıl anlamalıyız? Bu hadisler de e, ne kastediliyor? İşte adeta şunu söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları, insanların beyinlerine pranga vuran, onların düşüncelerini, hür iradelerini esir alan, onlara baskı yapan, onları Allah'tan uzaklaştıran, onları şey zorunlu olarak şeytanın askeri yapan sistemlere karşı, tağutlara karşı, iktidara, iktidarlara karşı savaşmakla emir olundum. Emir olundum. işte böyle anlamak lazım. Ve gerçeği de budur. Gerçekte bu şekilde algılanması lazımdır. Cihat budur. Peygamberimizin bu hadis-i şerifte kastı da budur değerli kardeşlerim. Cihatın zaten baktığınız zaman cihat nedir, niçin yapılır, neden yapılmıştır şimdiye kadar, şimdiye kadar bunları bu şekilde göreceğiz. E, bu şekilde olduğunu göreceğiz. Bir araştırma yaptığımızda cihatın... Böyle olduğunu göreceğiz. Cihad icle ile ilgili e, Batılılar e, birçok şey söylüyorlar. E, yıkım hareketidir, bir katliamdır, bir soykırımdır, bir e, vampirliktir, bir kana susamışlıktır, bir e, saldırıdır, bir işgaldir, bir sömürgedir. E, Mücahitler e, onları da çok değişik bir takım sıfatlarla vasfediyorlar. Gözü dönmüş, efendim Allah diye bağıran. Kılıcını sağa sola savurup, çoluk çocuk, kadın erkek, herkesi öldürmeye çalışan, yıkan, kıran insanlar olarak tasvir ediyorlar. Bunlar yanlıştır. Bunlar yanlıştır. Bizim görevimiz bu gerçekleri insanlara hakkıyla, gerçek bir e, gerçek yapısıyla, e, şekliyle anlatmaktır. Evet, değerli kardeşlerim. Sanıyorum 55-56 dakika, dakikadır... E, bu ayet kelimeleri anlatıyoruz. Bir iki dakikada o ayetleri tefsir yapmadan geçelim ve bu sureyi bugün bitirmiş olalım inşallah ve o Çok uzadı. Evet. Ne diyor? Kalmış olduğumuz yere bakıyorum. Şimdi biraz önce en son les talehin bir müsaitdir. Orada kaldık. İllamen tevalla ve kfer. Ancak ancak yüz çevirip de inkarcılar eee hariç illamen tevalla ve kfer. İlla men tevalla ve kfer ayet kelimesinde burada açıklamadan edemeyeceğiz. Ancak yüz çevirenler ve inkar edenler yüz çevirip inkar edip de ee, halkın üzerinde baskısını sürdürmeye azimli ve gayretli olanlar için ne vardır? Cihat vardır. Ve onlar üzerinde ne vardır? O zalimleri, o baskıcıların elinden o güçlerini alma konusunda bir gayret, bir zorlayıcılık olması lazımdır. Onu o şekilde anlamak lazım. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرِ ancak bütün davet çalışmaları, açıklamalar, gayretler, hatırlatmalar sonucunda bir insan, bir toplum, fert fert veya toplum toplum olarak yüz çevirip de inkarcılığı seçerse Allah onlara azabın en büyüğüyle azap edecektir. Feyu'azzibuhullahu'l azabel ekbar Allah onlara azabın en büyüğüyle azap edecektir. Bu ancak işte şunu da gösteriyor. Yani ya Muhammed sen iman etmeyen bir insana azap etme hakkına sahip değilsin. İman etmediği için onun boynunu, vurmaya, boynunu vurma hakkına sahip değilsin. Ona eziyet etme hakkına sahip değilsin. Eğer kendi iradesiyle yüz çevirir de kafir olursa, Allah ona azabın en büyüğüyle azap edecektir. Senin görevin ona azap etmek değil, sen sadece gerçekleri onlara hatırlatmakla mükellefsin. İnnemâ inne ileynâ iyâbihum. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Yani kurtuluşları yok. Eğer yüz çevirirseler, eğer kafir olursalar, Dönüşleri banadır. Hesapları da, hesaplarını da ben göreceğim diyor allah Teala. ثُمَّ اِلَيْهِ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حَسَابُهُمْ Bilinmelidir ki daha sonra onlar bize döndükten sonra onların hesabını görmek de bizim görevimizdir. Onların hesabını da göreceğiz diyor. Değerli kardeşlerim bu şekilde Haşiye suresinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah istifade ettik. İnşallah... E, bu ayet-i çok şey öğrendik, çok şey faydalandık. Konumuzla ilgili daha çerçevesi geniş konulara da değinme imkanı ve fırsatı bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Allah cümlemizi hak yolda daim ve kaim eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin. Amellerimizi makbul eylesin. allah Teala şu mecliste bulunan, kardeşlerimiz ve e, bulunma arzusuyla e, yanan diğer kardeşlerimizi affeylesin. eylesin Allahu Teala e, kendilerine, bizlere merhametiyle muamelede bulunsun. E, meleklerin rahmet kanatlarını gelip de dua ettiği topluluklardan olmuşuzdur. i̇nşaallah Teala. Allahu Teala cümlenizden razı olsun. Ebeden, daimen إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.